Size resmin hükmü soruyor. Mesela eve resim asman Haram diyorsunuz. Bir bakıyoruz. Sizin evinizde her tarafta Emir Haşim'in resimleri var. Söyleyeyim Aziz. Şafii mezhebinde Şafii mezhebinde Belden Üç tarafta olursa kubliye olmasa caiz diye tetva vermiştir. Diğer mezheplerde de diyor ki hambelliği bilmiyorum. Iıı e, melaike girmez. Rahmet melaikesi girmez içeriye diyor. Ve ben evet. Emir Haşim Hazretleri resmi var ben bunu inkar etmiyorum. Belden Üç tarafının resmi vardı. Ben bu fetvayı binaen fetvayı yanlış okumuşsunuz demek ki. <gülüyor> ben bunu getiriyorum. Şu anda ne Can, duyduğum? Canlı mı? resmi şeklinde geçiyor oradaki fetvayı. Hayır hayır. Bunu tutturuyorum. Yaşamız bu olmayacak şekilde olursa e, şeklinde tarif e, e, e, ediyor. Yaşamız bu olmayacak. Dedem demek olur. değil <gülüyor> ki. Onlarla başlayalım şey orada. Şimdi düşün. Şu sadece göz olsa, el olsa tamam. Ama üst olsa insan resmidir o artık bunu eğip bükmeye gerek yok. Hayır, bunu ben hiç eğip bükmüyorum. Bak ben ne dedim? Müzik aletlerine benim şeyim böyle dedi ben inanıyorum. Bunu ben bugün ben inanmıyorum. Olabilir. Sen inanmıyorsun. Hayır, be, siz dediniz benim. He? Ha? Hacemed bu vazetteden intisap edecek neydi? Evet. E ben bir taklit ki. Müjay Hacim Eflin, o zaman şeriatın kuranı başka dinin şeriatı kuranı. Hayır. hayır. Şer. Allah hayır. Teala hayır. Dinle hayır, farklı farklı bir din göndermedi. Hayır, farklı farklı din göndermedi. E nasıl olur? Birine caiz olmayan bir din göndereceksin. Allah'la hiç çakıntım yok. Söyleyeyim ben, çok açık olarak söyleyeyim. Hazir Mevlüt Baba'yla, bizatihi kendisiyle, musiki aletleriyle, şununla bulundan benim hiçbir konuşmam geçmedi. Vallahi geçmedi, billahi ne benim aklıma geldi, ne öyle bir şey açıldı. Onun döneminde, onun dergahında, efendim, bu yokmuş. Mesela Suriye'ye gidiyorum ben. İsaade, bak ben, beni etkileyen şey sana söyleyeyim. Suriye'nin, e, Yabrüt şehrinde... Şeyh Mahmud Eşran var, 22 sene şeriat fakültesinde öğretmenlik yapmış, emekli, adamın dergahında müziki aletleri kullanıyor, soruyorum pek gösteriyor bu adam. alim ben ben inanıyorum. Ha sen ona inanmazsın, aynı mesele. Ama ben inanıyorum. Hem velayecime inanıyorum. Mesela Seyyid Muhammed Alevi. Vallahi ve billahi, müziki aletleri soruldu. İstanbul'daki Mahmud Efendi muhalefet etmiş, dedi. Fışka, fücura, içkiye kullanılmazsa, caizdir. Hatta bir seferinde yolculuğunda ben yanındaydım. Hadisenin şahitleri Nevşehir'de Abbas diye bir çocuk ne yüklüyormuş. Onu da yanında getirdi. Nevşehir'de Ankara, Ankara'dan, İstanbul'da. Mahmud Efendi katiyen haram dedi bunu Katiyen haram dedi ve o dedi ki hayır haram değil dedi. Ben yani dünyanın bütün masum. Yanlış doğru ayır. Ben inancımı söylüyorum. Bir araya geçse Seyyid Muhammed Ali'nin tayi olamaz. Onu bedenimle. Ben sesimde görmüşüm. Vallahi görmüşüm. Babasını dedesi Seyit Abbas'ın e, Mekke Meşahı'nın ulemasının boy boy resimleri asıl. Kütüphanesinde, çalışma odasında sordu, dedi ki caizdir der. Bu konularda Ahmet'in Mehmet'in caiz demesi bağlamaz. Allah'ın de Resulü'nü Resulü, ne diyor? Bu adam o adam şeydir. Mekke müftülüğü yapmış bir insan. Ne olursa olsun. Mari, alim olabilir. Eğer beki, allah Teala Teala Suresi 31 ayetinde ne diyor? Onlar alimlerini, rahiplerini, hahamlarını Rabler'e dinliyor diyor. Ben onun fetvasına güveniyorum, ben onu Rabb'i edin miyok? Sen kitap ve sünneti aif olduğu halde onu kabul ediyorsan Rabb'i edinmiş olur. Ben, Rabbim Rabbim ben şunu söyleyeyim, senin görüşün ve Habe görüşü. <Gülüyor> ne bu, dersen ne? Hayır. Horan ve ben, sünnet bağlar ben. beni. Doğru, Ahmet bak ben, ben, ben sana söyleyeyim. Tasavvufla taban tabanazısınız. Senin görüşün sana, benim görüşüm bana daha ben, çok Ben, çok öyle, ben bu tasvara şey bilmek için hayır, söylemedim. Söylüyorum. Ben burada Senin dinin sana, eğer Allah beni İmansız olarak dünyadan götürsün. Bunun daha ötesi yok. Bak, insan imanıyla oluyor. Eğer bunlar doğruysa, şu dediğim doğruysa, evet. öteki kişi şey, ya şey şey... Ya, ondan ya, alırsın, ya, alırsın, ya. Alırsın, ya valla öyle bir alırsın, şey ki... Alırsın. Bir dakika, dur. Öyle bir şey ki, bu yeminlerin şey bile bağlayıcılığı olmaz senin için. Allah sana anlattığın şeyleri... Sizin şunun bağlayıcı oluyor ya. Yazın, ıslahın ne bağlayıcı. Allah'tan korku ya. Ben mı sana hep? Hayır, bunu bu atıyorum işte. Ya bir dakika, sen cehennemde işte ebedi kalacak kimse yoktur. At, ııı... Muhyiddin Arabi söylediyse başımız bozumuz üstüne diyen kimse değil misin? Kur'an'ın açık açık ayetlerine e, rağmen. Evet, buradan ne kaynı çıkarıyorsun sen? E senin sözüne imansız ölmekten korkar mısın e, senin e, gibi adam? Göceniz hayır olsun. Aynen. Ne valla şahsi küslüğün var, ne dargınlığın var, ne de kırgınlığın var. Aynı şey sana da. Ciddi olarak söylüyorum. Ha Sen bir inançtasın, ben de bir inançlarsın. Seninki sana mübarek olsun, benimki de bana mübarek olsun. Sen kendi inanç ve ameline gideceksin, ben de kendi doğru. Birbirimizin mezarında bir zarar olacak mı? Sen tebliğini yaptın bana. Bak Allah Şahid olsun. Senin yolun yanlış. Ben de sana diyorum senin yolun yanlış. Ötesi Allah'a kalmış. Doğru mu Gözüm? Tabii bunlar bu kadar.